Değerli dinleyenler, Radyonuz Akra FM'de yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında daha sizlerle birlikteyiz. Allah, Kur'an-ı Kerim'de Müminin Suresi 21. ayeti Kerimesinde şöyle buyuruyor. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Yine Nahl suresi 66. ayeti kerimesinde buyuruyor ki, Sizin için sağlan hayvanlarda da bir ibret, ilahi kudrete bir işaret vardır. Size onların karınlarındaki fersle kan arasından, İçenlerin boğazından kolaylıkla geçen halis bir süt içiririz. Değerli dinleyenler, Karın veya midede sindirilmiş gıdaların yararlı maddeleri bağırsakta emilip kana karışır. Karaciğere giden kansa artıklardan arınır ve ondan sonra muntazam bir dağılımla dişinin memelerine gider ve içindeki maddeler orada süt haline dönüşür. Her iki ayeti i kerimede bu olay, sebep ve netice olarak kısaca bildirilmiş, fakat Allah'ın kudreti, konu üzerinde düşünme ve araştırma yolu insanlara bırakılmıştır. Çeçinin, koyunun, ineğin, ot yediğine hepimiz tanık oluruz. Çoğu zaman süt içerken, bu sütten imal edilen tereyağını, yoğurdu, peyniri tüketirken, koyunun yediği otla bu nimetler arasında hiçbir bağlantı kurmayız. Oysa Yüce Allah bu hayvanlara otu yedirmekte ve vücutlarında bu otu değişime uğratarak beslenmemizin en temel gıdalarından olan sütü yaratmaktadır. Efendim, az önce okuduğumuz ayet meallerinde mucizevi bir ifadeyle hayvanın vücudunda sütün, sindirilmiş gıdalardan ve kandan ayrışarak oluştuğuna işaret edilmektedir. Müslüman ilim adamlarından i̇bn Sina, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından 450 yıl kadar sonra, batılı bilim adamı William Harvey ise ancak 1000 yıl kadar sonra vücuttaki kan dolaşımını keşfedebildiler. Peygamberimizin yaşadığı dönemde kanın, sindirilmiş gıdalardan ayrışmış besinlerin meme salgı bezlerine taşıdığı, meme salgı bezlerinin ise kendilerine ulaşan bu ham maddeleri işleyerek süt ürettiği bilinmemekteydi. En başta ot olarak alınan ham madde, vücutta sindirilmiş gıda ve kan olmakta, daha sonra ise meme bezleri dünyanın en mükemmel, rafine edilmiş, lezzetli ürününü bunlardan oluşturmaktadır. Kur'an-ı Kerim, böylelikle hem indirildiği dönemde bilinmeyen gerçeklere parmak basmış, hem de insanların gözlerinin önüne bir ibret tablosu sermiştir. Kan, diğer organlara olduğu gibi, sütün üreticisi olan meme salgı bezlerine de sindirilmiş gıdalardan oluşan maddeleri toplar ve taşır. Bu sürecin oluşumu, kanın ince bağırsak muhtevasıyla bağırsak duvarı düzeyinde bir araya gelmesi sayesinde olur. Bağırsakta sindirilmiş gıdaların gerekli kısımları emilmekte ve buradan sonra bu gıdalar yollarına kanla devam etmektedir. Bu bilgiler biyoloji, kimya ve sindirim fizyolojisindeki gelişmelerle elde edilmiştir. Değerli dinleyenler, canlılarda vücudun beslenmesini sağlayan temel maddeler sindirim sistemindeki kimyasal dönüşümler sonucunda oluşur. Sindirilen bu besin maddeleri daha sonra bağırsak duvarından kan dolaşım sistemine geçerler. Kan dolaşımı sayesinde ilgili organlara sevk edilmiş olurlar. Süt bezleri de diğer vücut dokuları gibi kan yoluyla kendilerine getirilen sindirilmiş gıdalarla beslenirler. Bu nedenle kan, besinlerden gelen gıdaların toplanıp iletilmesinde çok önemli bir rol oynar. Sütte bütün bu aşamalardan sonra süt bezleri tarafından salgılanır ve sindirilmiş besinin kan dolaşımıyla taşınması sonucunda oluştuğu için besin değeri oldukça yüksektir. İnsanlar ne hayvanın karnındaki yarı sindirilmiş besini ne de hayvanın kanını doğrudan tüketemezler. Taası bunların herhangi birini ya da karışımlarına doğrudan tüketmeleri ciddi zehirlenmelere hatta ölümlere bile yol açabilir. Ne var ki Allah, vücut içerisindeki yarattığı son derece konteks biyolojik sistemler sayesinde bu sıvıların içinden temiz ve sağlıklı bir gıdayı insanların faydasına sunmakta, böylece insanların doğrudan tüketemeyeceği kan ve yarı sindirilmiş besinden içilir nitelikte besleyici süt üretilmiş olmaktadır. sesler onda güzel. Efendim Akra FM'de İslam bilginleri ve icatları programına devam ediyoruz. Sütün oluşumu başlı başına büyük bir yaratılış mucizesidir. Ancak sütün oluşumu ile ilgili böylesine detay bilgilerin Kur'an-ı Kerim'de yer alması da apayrı bir mucizedir. Görüldüğü gibi Nahl suresinin 66. ayetinde sütün biyolojik oluşumu ile ilgili tarif edilenler günümüz biliminin ortaya koyduğu bilgilerle büyük bir uyum içindedir. Memelilerin sindirim sistemine yönelik uzmanlık gerektiren böyle bir bilginin Kur'an'ın indirildiği dönemde insanlar tarafından bilinmesinin mümkün olmayacağı ise son derece açıktır. Değerli dinleyenler, Allah'ın bütün canlıları en güzel biçimde yarattığını, ve her birinin onsuz sonsuz güzelliğine gücünü ve bilgisini yansıttığını birçok şekilde yaşadığımız sürece görmekteyiz. Hayvanların ne kadarını tanıyoruz sorusuna, çoğunu cevabını verdiğinizi duyar gibiyiz. Peki tanıdığımızı söylediğimiz bu hayvanların yaşamları hakkında neler biliyoruz? Nasıl doğup nasıl yaşıyorlar? Kendilerini nasıl savunup nasıl yiyecek buluyorlar? Bu sorulara ise halinde pek bir şey bilmiyorum dediğinizi tahmin etmek zor değil. Belki bazılarınız yüksek sesle ben biliyorum diyor. Ama bizler yine de hem bilgilerimizi tazelemek hem de az bilenlere faydalı olur düşüncesiyle bazı şeyleri anlatalım istiyoruz. Yüce Allah'ın bu sevimli canlılarda yarattığı çeşit çeşit birbirinden mükemmel ve şaşırtıcı özellikleri söyledikçe, gerçekten böyleydi diyeceğiz hep beraber. Onların çoğunu zaten yakından tanıyoruz. Ama bu programda bugüne kadar belki sadece resimlerini gördüğümüz, sadece adını duyduğumuz veya bazı televizyon kanallarında yayınlanan belgesellerde izlediğimiz hayvanlarla, onların gizli ve sevimli dünyalarıyla tanışacağız. Ve hepsini biraz daha çok seveceğiz. Hayvanların bazı şeyleri nasıl olup yapabildiklerini hayretle dinleyip şaşıracağız. Dünyada sayamayacağınız kadar çok hayvan türü var. Sürüneni, uçanı, yürüyeni, yüzeni veya bunlardan birkaçını birlikte yapabileni... Bu sevimli canlıları yaratan Yüce Allah'ın bizden istediği, onlardaki güzellikleri, kabiliyetleri ve yapabildikleri şeyleri seyrederken, onun sonsuz gücünü ve sanatını düşünmemiz, her şeyi onun yarattığını, her şeyin sahibinin Allah olduğunu fark etmemiz ve onun yarattığı şeylerdeki güzellikleri görüp zevk alabilmemizdir. Aynı zamanda da bize bu sayısız güzellikleri yarattığı için ona çok şükretmemiz ve onu çok sevmemizdir. Değerli dinleyenler, hayatımız boyunca yaşamımızın her anında bir şekilde faydalandığımız, bize en yakın olan, hem şirin hem çalışkan olup rüzgara ve kötü havaya aldırış etmeyen, stres nedir bilmeyen, doğaya en çok saygıyı gösteren, birçok bitkiyi kıraker yer gibi mideye indiren, tatlı tatlı meleyen koyun ve kuzular konumuz. İnsanlar 9000 yıldır koyunlara evcil bir hayvan gibi bakıp onlardan yararlanıyor. Koyunlar çok sakin hayvanlar. Hiçbir şey onları çileden çıkartamaz. Bu onlara büyük büyük büyük anne ve büyük büyük büyük dedelerinden kalan bir özellik ve miras. Üstelik koyunlar sadece yün ve süt kaynağı değil, yapa, deri ve gübreleriyle de insanlara ekonomik güç veren önemli hayvanlar. Ayrıca flora, yani bitkisel örtüye bir nevi bakım uygulayan, çok yararlı, bir nevi bahçıvandırlar. İlginçtir ki bu hayvanlara sadece insanlar değil, arılar da minnettarlar. Hatta arıların koyunlara hayran oldukları bile söylenebilir. Bu hayranlık ve minnet duygusu aslında boşuna değil. Çünkü koyunlar karınlarını doyurmak uğruna, her çalıya, her bitkiye ulaşmak için toynaklarıyla arıların en büyük düşmanları olan örümceklerin dantel gibi işlenmiş ağlarını, yani arı ve sinek tuzaklarını bozar, doğanın dengesini sağlamasına katkıda bulunurlar. Değerli dinleyenler! Yaşamları boyunca anne koyunlar yavrularının iyi beslenmesine çok dikkat eder ve sevimli yavrularını günde yaklaşık 15 kez emzirirler. Şubat sonu Mart başı gibi dünyaya gelen, açlıklarını ve sevinçlerini meleme sesiyle belli eden, zıplamayı çok seven kuzular, sürekli şefkatli annelerinin gözetimi altında bulunurlar. Kuzuyla annesi arasında çok güçlü bir bağ vardır. Bu güçlü bağ ise, koyun kuzuyu doğurmaya başladığı zaman oluşur. Koyun kuzuyu doğurduğu an, onu diliyle temizlerken, aldığı tadı ve kokuyu bir daha asla unutmaz. Bu yüzden de başka tat ve kokudaki kuzuyu yanına kabul etmez. İnsan bile hastanede kendisine başkasının bebeği verilse, bunu fark etmezken, koyunun kendi yavrusunu kalabalık bir sürünün içinden yanılmadan bulması, gerçekten hayret vericidir. Oysa koyunun kendi yavrusunu tanımak için fazla zamanı yoktur. Doğum yaptığı an bunu başarmak zorundadır. Yoksa o kalabalık sürede bir daha kuzusunu asla bulamaz. Ama böyle bir sorun yaşanmaz. Çünkü Allah koyuna yavrusunu doğurduğu an tadını ve kokusunu öğretmek için hemen yalaması gerektiğini ilham etmiştir. Efendim burada söze biraz ara veriyor ve güzel bir eser dinliyoruz. seyr bir şenede gördüm saray gördüm saray güldürgün sultan Thank you. Burası akra, akra Akra, Akra Efendim. Tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yok. Akra, akra, akra. Değerli dinleyenler. Koyun ve kuzuların postları çok yumuşak ve yağlı bir tabakadan oluştuğu için yağmurluk görevi görür. Böylece yağmurlu havalarda tüylerinin kıvrık ve kuru kalmasına sağlar. Ayrıca bu sevimli kuzuların en büyük özelliklerinden biri giriş getirmeleridir. Siz hiç giriş getiren bir hayvan seyrettiniz mi bilmiyorum. Bildiğiniz gibi ot yiyen hayvanların yedikleri otu sindirmenin en karmaşık yollarından biri de antilop, geyik, manda, koyun ve inek gibi hayvanlar tarafından uygulanır. Gevüş getiren bu canlılar otlakta otu ön dişleriyle kesip ağızlarına alırlar ve çiğnemeden hızla yutarlar. Dört bölümden oluşan midelerindeki besinler midenin bir bölümü olan ve içinde bakteriler bulunan işkembeye gider. Orada birkaç saat kalıp, çalkalanarak lapa şekline getirilir. Sonunda hayvan, lapayı tekrar ağzına getirir ve arka dişleriyle iyice ezerek çiğner. Geviş getirme denilen bu olay, hayvan otlaktan ayrılıp güvenli bir yerde dinlenirken de olabilir. Böylece lapa, ikinci kez çiğnenip midenin diğer bölümüne gider. Bu işleme, geviş getirmek denir. Rabbimiz bazı hayvanlara sindirimi zor besinleri kolay hazmetmeleri için böyle bir özellik vermiştir. değerli dinleyenler ülkemizde koyun ırkı genel olarak Anadolu'nun iç kısımlarında yağlı kuyruklular, denize yakın bölgelerde ise ince kuyruklular olarak yaygındır. Yağlı kuyruklu koyun cinslerine örnek olarak mor karaman, ak karaman, dağlıç ve ivesi gösterilebilirler. İnce kuyruklu koyun ırklarımızsa kıvırcık, sakız, karayaka ve merinos'tur. Herhangi bir tehlike sezen koyun sürüleri, sanki birilerinden gizlice talimat alıyormuş gibi hareket ederler. Kuzular ve dişler hemen sürünün ortasında toplanır. Erkekler ve güçlü yaşlı dişilerse onların etrafına adeta bir duvar örer. Onları koruma altına alırlar. Bazı koyun türlerinin gür postları, doğduklarında simsiyah'tır. Bu kuzuların zamanla postları kahverengiye döner ve ancak 2 yıl sonra açık gri bir renge sahip olurlar. Koyunların en sevmediği şey postlarının kırpılmasıdır. Önceleri makaslarla yapılan, şimdilerde ise makinelerle gerçekleştirilen bu işlem baş kısmından başlar ve kuyrukta sona erer. Bu operasyon ustanın elindeyse sadece 2-3 dakika sürer. Kırpma işleminden sonra her koyundan aşağı yukarı 2 kilogram yün elde edilir. Koyunların soğuk havalarda bitişik kardeşler gibi dolaşmaları ve ahırda birbirlerine çok yakın durmaları kürklerini kaybetmelerinden kaynaklanır. Bu berber işinin en kötü tarafı kuzuların annelerini bulmakta zorlanmalarıdır. Çünkü annelerini postunun kokusundan tanıyan minik kuzular bu sayede kendileri için en önemli ipucundan yoksun bırakılmış olur. Sonuç olarak kuzular her kırkma işleminden sonra her yerde uzun uzun annelerini aramak zorunda kalırlar. Süt veren koyunlar biz insanlar için ayrı bir önem taşır. Çünkü koyun sütü mide rahatsızlıklarına ve alerjilere çok iyi gelir. Üstelik koyunlar tıpkı köpekler gibi sadık hayvanlardır. Yine de kendileriyle ilgili tespit edilebilen en ilginç ayrıntı, kansere yakalanmayan tek hayvan türü olmalarıdır. Değerli dinleyenler, Baharda doğan minik ve sevimli kuzular çoğu zaman ikiz, çok çok nadirense, üçüz olarak dünyaya gelirler. Kuzular doğar doğmaz incecik ayakları üzerinde durmak zorundadırlar. Onlar maalesef uzun bir çocukluk dönemi yaşamıyor. Çünkü en fazla birkaç saat içinde büyüklerinin yanına, yani sürüye katılıp tam üye oluyorlar. Değerli dinleyenler, Koyunların ve kuzuların bize her gün kesintisiz bir bedel almadan verdikleri sütün içindeki kalsiyum, kemiklerimizin ve dişlerimizin gelişimi için çok önemlidir. Sütten yoğurt, peynir gibi temel gıdalarımız elde edilir. Pasta, börek ve diğer yemeklerde de bunlar kullanılır. Kısacası süt en çok kullandığımız ve bize en faydalı olan gıdalardan biridir. Ayrıca yünlerinden elde edilen ve birçok kullanım alanı olan ipliklerle de hem giyinmemiz için kumaş üretilir, hem de diğer işlerimizde kullanılarak yaşamamızı çok kolaylaştırır. Tıpkı programımızın ilk dakikalarından meallerini verdiğimiz Mü'minun suresi 21. ayeti kerimesinde, Nahl suresi 66. ayeti kerimesinde ve mealen, yine sizin için hayvanların derilerinden gerek göç ve yolculuk gününüzde, gerek ikamet gününüzde hafif görüp taşıyacağınız çadır gibi evler, yönlerinden, tüylerinden ve kıllarından bir zamana kadar kullanacağınız hem giyimlik ve döşemelik hem de geçimlik için satılık kumaşlar verdi. Buyurulan Nâh Suresi 80. ayeti kelimelerinde Kerimelerinde bu hayvanların insanlara sağladığı faydalar alenen anlatılmıştır. Bütün evrenin, hayvanatın, bitkilerin, gecenin ve gündüzün, etrafımızdaki her şeyin yaratılmasının tek bir amacı vardır. O da Allah'ın yüceliğini ve yaratmasındaki üstünlüğü görebilmektir. Yüce Allah ne kadar güzel yaratmış diyebilmektir. Aslında kendimizi bildiğimiz andan itibaren çevremizde göreceğimiz bütün canlılara bu gözle bakmalı ve Allah'ın bizim için yaratmış olduğunu bildiğimiz bilmediğimiz bu ve bunun gibi pek çok nimetler için çokça şükretmeli değil miyiz? Değerli dinleyenler, bu programımızda sadece koyun cinsini ele alabildiğimiz hayvanlar aleminde de İslam bilginlerimizin çalışmaları söz konusu olmuştur. Bunlardan biri olan ve batılılardan 400 yıl önce hayvanlar alemi konusunda ilk ansiklopediyi hazırlayarak istifadeye sunan Kemalettin Demiri'yi anlatmaya çalışacağız efendim. Kimdir ve ne yapmıştır Kemalettin Demir'i? Ama önce kısa bir eser arası. doru atsın gözünden dur paralar yüzünden doyurup çıksam gözünden, ya aynah il cennet cennet gücünle la ilahe illallah mülkiyetin bol olsun hollara olsun ve var olsun nur-i hakka erdesin la ilahe illallah allahana Allah. Çocukluğun Yüz Akı akra, akra, akra Değerli dinleyenler, bugünkü bilginimiz Kemalettin Demir'i. Varlıkların yaratılış özellikleri üzerine geniş incelemeler yaparak, eserden müessire yüce yaratanın sonsuz kudretini nazarlara vermeye çalışan Kemalettin Demir'i, önde gelen ünlü bir İslam zooloji bilginidir. Asıl adı Muhammed bin Musa bin Ali Eddemiri'dir. Künyesi Ebul Beka olup lakabı Kemalettin'dir. Batılılardan 400 yıl önce zooloji konusunda ilk ansiklopediyi yazan bu bilginimiz ve Batı dünyasında Müslümanların Bafını unvanıyla anılan Demiri, Miladi 1344-Hicri 745 senesinde Mısır'ın Dimyat şehri yakınlarında ve Nil nehrinin iki yakasında yer alan Demiri adlı büyük bir kasabada doğdu. Buna bağlı olarak da Kemalettin Demiri diye şöhret buldu. Miladi 1405- Hicri 808 senesinde Kahire'de vefat etti. Mezarı Ali Beyyomi Camii yakınındaki Sabuni Mescidi Bahçesindedir. Değerli dinleyenler, Demiri gençlik çağlarında terzilik mesleğiyle geçimini temin etmiş, daha sonraları ilme olan düşkünlüğünden dolayı mesleğini bırakarak kendini ilme adamıştır. Zamanının din ve fen ilimlerinde yetiştikten sonra eser meclisesinde hadis, tefsir, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı gibi birçok ilimleri okuttu ve fen ilimlerinden hayvan birimi yani zooloji alanında söz sahibi olarak dini ve fenli konularda bir kısım eserler kaleme aldı. 1379-1399 yılları arasında Mekke-i Mükerreme'de ikamet etti ve ilim öğrenmeye devam etti. İlmi tetkiklerini derinleştirdi. Daha sonra tekrar Kahire'ye dönerek ilme tutkunluğu, doyumsuzluğu ve yaptığı araştırmalardan ötürü Eser Üniversitesi'nde tekrar eğitime başladı. Demiri'nin hoca olarak bulunduğu zamanlarda Eser Üniversitesi'nde astronomi, sosyoloji, biyoloji ilimleri gibi çeşitli müsbet ilimler dini ilimlerle birlikte okutuluyordu. İşte böyle bir devrede Demiri, yaratıkların özelliklerini inceleyerek yaratanın kudretini göstermeye çalışıyor, zooloji ile ilgili değerli ansiklopedisini yazıyordu. Kemalettin Demiri'nin şöhrete kavuşmasını sağlayan, onun Hayatül Hayvan adlı meşhur eseri oldu. Diğer eserleri gibi Arapça olan bu kitap hakkında batılı bilim adamları şu görüşü dile getiriyor. Şüphesiz ki Demir'i, hayatını din ilimlerini tahsil ve tetkik ile geçiren büyük bir İslam alimiydi. Zooloji ilmi üzerine çalışırken, kendisinden önce gelen zoologların bu sahada bazı mühim hatalar yaptıklarını tespit etti. Ve bu ilim dalında bir eser yazmak lüzumunu hissetti. Gerçekten büyük bir emekle ortaya koyduğu eseriyle, bu ilim dalında insanlığa büyük bir hizmet sunmuş ve temel kaynak olmuştur. Değerli dinleyenler, Demir'i zooloji konusunda uzun araştırmalar sonucu, alfabetik ve ansiklopedik olarak tertip ederek kaleme aldığı bu büyük eserde, her hayvan hakkında çok fenli bilgiler vermiş, hayvanların adlarına ilişkin dilbilimsel görüşlere, hayvanların tanıtımına, hayvanlardan bahseden hadislere, çeşitli fıkıh mezheplerinin hayvanlara ilişkin yargılarına, atasözlerine, hayvanların çeşitli bölümlerinin tıbbi özelliklerine, ve rüyadaki yerlerine ilişkin 1069 maddeye yer vermiştir. Ayrıca özellikle Arap şehirini inceleyerek hayvanların huy ve tabiatları ile ilgili yazdıkları manzum bilgilere de yer vermiştir. Böylece hem edebiyat ve lügat hizmeti yapıyor, hem de zooloji ilmin'e büyük ölçüde katkıda bulunmuş oluyordu. Araplar umumiyette şehirlerden uzaklarda. Kır ve sahralarda yaşadıkları için tabiat tetkikleri üzerinde durmuşlardır. Kır ve sahralardaki bu şahsi inceleme ve tetkiklerini de hayvanların, kuş ve böceklerin yaşayış ve huyları hakkında topladıkları bilgileri, o devrin en geçerli vasıtası olan şiir diliyle ifade yollarını arayarak muazzam bir edebiyat hazinesi ortaya koymuşlardı. Demiri bu tabi kaynaktan istifade ederek nakillerde bulundu. Böylece eserini muhteva bakımından zenginleştirip zevkli bir hale getirdi. Değerli dinleyenler, Demiri eserini hazırlarken özellikle İslam alemi İbnül Baytar'ın kitab Camii'nden faydalandı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'den, hadisi şeriflerden ve bazı fıkıh konularından nakiller yaptı. Bundan başka eserinin başına kısa bir İslam tarihi bilgisi yerleştirdi alfabetik sıraya göre karadeniz ve havada yaşayan hayvanları ve haşeratı zihretti. Eserin önemli vasıflarından birisi de o devre kadar henüz adı duyulmamış hayvanlara yer vermesi ve bunların tasvir ve tarifini yapmasıdır. Bir de hayvanlardan yapılabilecek tıbbi ilaçlar hakkında bilgiler verdi. Değerli dinleyenler, bu büyük hayvan bilimleri alimimiz anlatmaya güzel bir eser arasından sonra devam edeceğiz. Şemaya nalan gelin beraber yer. Kodun işte var ellerimde ay Altyazı <Sessizlik> Demiri'nin Hayvanül Hayvan adlı kitabında daha önce bu konuda eser veren cevheri, Cahız ve i̇bn Sina'ya da yer verilmişti. Sonrasında her cins hayvanın özellikleri, hayvanın adının geçtiği hadisi şerifler, mezheplere göre hayvanla ilgili dini hükümler, helal, haram, mekruh, caiz, mübah olma durumlarıyla ilgili fıkhi bilgiler ve atasözleri, hayvanın azalarının tıbbi özellikleri gibi konularda ayrı bahisler halinde yeterli, doyurucu bilgiler sunulmuştur. Demirinin bu eseri ilmi çevrelerde hayret ve takdirle karşılanmış ve sahasında ilk eser olarak kabul edilmiştir. Eser, folklor, hadis, tarih, halk tababeti ve ırk psikolojisi hakkında tükenmez bir hazine hükmündedir. Bilhassa halk hekimliği ile ilgili notlar, eserin en dikkat çekici yanlarından birini teşkil eder. Kitabın dikkat çekici bir diğer yönü de, Müslüman bilginlerin ilmi sadece dini sahalarda sınırlandırmayarak, diğer fenni ve felsefi sahalarda da geliştirip, yaydıklarının açık bir belgesi olmasıdır. Kemalettin Demir'i ünlü eserinde 1069 çeşit hayvan ismini almış ve bunlar hakkında ayrı ayrı ilki uyandırıcı açıklamalar yapmıştır. Misal olarak şunları gösterebiliriz. Aslan yırtıcı ve yabani hayvanların en üstünüdür. Mevkii, kuvveti, erkekliği ve dirayeti bakımından çok korkunç olduğu için kral mevkiindedir. Arapçadı Esed olup çoğulu üzüttür. Dişisine Esed'e denir. Arsanın pek çok isimleri vardır. En ünlüleri şunlardır: Taç, Sebu, Saat, Dırgam, Gazanfer ve Leiz. İsimlerinin çokluğu müsemmanın yani isimlendirilenin üstünlüğünü gösterir. Kuvvet, güçlülük, atılganlık ve hareketlilik konusunda örnek gösterilir. Bunun için Hazreti Hamza'ya da Allah'ın Arsanı denilmiştir. Demiri tavşan hakkında şu bilgilere yer verir. Tavşan ön ayakları kısa, arka ayakları uzun, zürefanın tersi bir hayvandır. Toprağı ayaklarının ucuyla basar. Arapça ismi ernek, çoğulu eraniptir. Hem erkeğe hem dişiye verilen isimdir. Arapça erkek tavşana huzuz, dişi tavşana akleş adı verilir. Tavşan yavrusuna ise harnak denir. Önce harik, sonra sahle, sonra Ernep ismi takılır. Tavşanların bir kısmı bir yıl erkek, bir yıl dişi olur. Gözü açık uyur. Canlılar içinde dördü adet görür. Sırtlan, yarasa, tavşan ve kadın. Hayatül Hayavan Kahire'de birçok defalar tab edildi. Ceyikır onu bu firas kelimesine kadar İngilizceye tercüme etti. Ve 1906-1908 yıllarında Londra'da bastırıldı. Hayatül Hayvan, Mehmet bin Süleyman tarafından 1400'de Türkçe'ye tercüme edildi. Bu tercüme eser, Topkapı Sarayı, Revan Köşkü 1664 numarada kayıtlıdır. 1. Selim zamanında da, Hekimşah Kazveni, onu Farsçaya çevirip padişaha sundu. Eserin diğer bir tercümesi ise, Abdurrahman Es-Sivasi tarafından yapılmış ve 1914'te İstanbul'da basılmıştır. Kaleme alındığı dönem için çok büyük yenilikler getirmiş olan eser, günümüz zooloji bilginleri arasında da tarihin en değerli eserleri arasında sayılıyor. Değerli dinleyenler, Demirel'in Hayatül Hayvan adlı meşhur eserinden başka eserleri de bulunmaktadır. Bunları sıralamak gerekirse Tefsirül Ahlamin rüya tabirleriyle ilgilidir. En Necmül ve Hac fi Şehril Mihac şafi mezhebi fıkhı ile ilgilidir. El Cevherul Ferid fi ilmi tevhid hakâit ve kelam ilmi ile ilgilidir. Ve Muhtasarul gaysil Mücesser. Değerli dinleyenler, programımıza Kemal Kemalettin Demireli'nin Hayatül ül Hayavan adlı meşhur eserinde uzun uzun anlattığı Ormanlar Kralı Arslan'la ilgili ibretli bir hikayeyle bitirelim dilerseniz. Aç bir arslan dolaşıp karnını doyuracak bir şeyler ararken, bir çayırda otlamakta olan üç ineği gözüne kestirmiş. Kestirmiş kestirmesine de, üçü bir arada olunca da doğrusu biraz korkmuş. ''Ben birini parçalarken öbür ikisi bir olur, hakkımdan gelirler sonra.'' diye düşünmüş. ''En iyisi bunları ben birbirinden ayırayım ve teker teker paralayım. Daha kolay olur benim için.'' demiş. Öyle de yapmış. Aralarına girip bir şekilde fitneyi sokarak her birini öbüründen ayırmış. Tek tek otlamaya çıkmalarını sağladıktan sonra da teker teker da kıstırıp paralamış ve birlikteyken yiyemediği inekleri ayrılmalarına sebep olarak ayrı ayrı yemiş. Birlik güçlülük verir. Bir olundu mu düşmanlar çekinir, sokulamaz. Akıllı kişi dediğin dinleyenlerinin akıl yoldaşlarının yanından ayrılmaz, kopmaz ve güvenli olur. Bir dahaki programda görüşmek üzere hoşça kalın efendim.